Cenab-ı Allah kafirler hayvanlar gibidir diyor. Yemek içmekte, yatıp kalkmakta hayvandan hiç farkı yoktur kafiri. Hatta dalalette kafir hayvandan, vahşi hayvandan daha edna ve eşnadır. Onun Cenab-ı Allah yani kitabı geriminde Onlar, o kafirler yaşayışta hayvanlar gibidir. Dalalette hayvanlardan daha edna ve eşnadır. Bir aslan, üç adamı parçalar. Bir adamı parçalar. Bir insan hayvanı bir atom icat eder, milyonları mahveder. Bir çöllü bir, çöllü bir adamı esir eder, bir adamı köle eder. Münevverin diyen medeniler milyonları köle ederler. Ve köleliği kaldırdık derler, milyonları köle ederler. Köleliği kaldırdık nam altında. Anlayanlara söyledik, geçiyoruz.